Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iman ve istikamet. İman, Allah iman cilalıyor. Allah birdir, başıyla yoktur. Bir insan buna inanç kalbi olması gerekiyor. Bundan dilin söylemesi gerekiyor söz olarak da. Ve iman deniyor buna. İstikamette Allah emri yolunda yürümeye istikamet deniyor. Nehrumûru ayet-i kerim bizlere Fussilet ayet-i kerim 30. ayet-i kerimede ayet kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnne Rabbenallâh. İnnel leziîne kâlû Rabbunallâh. İnne Arapçada keşini ifazî kesinlikle muhakkak ve mutlaka, Ellezine şu insana şu kimseler. elde dediler? halü Rabbin Allah dediler. Allah Celle Câre bizim. Rabbimiz. Dedi Rabbimiz. Allah. Rab. Rubiyet. Mürebbi. Terbiye kökenden geliyor Rab. Rubiyet. Önce yaratan. Yoktan var eden. Sonra... Tedijen, kişiyi eriştiren, tedijen. insanı terbiye eden Mevla. İnsanın yaratılışı toplaktan başlıyor. Toplu yaratan kim? Sıra buna su gerekiyor, çamur oluyor. Su yaratan kim? Gönderen kim suyu? Yani. İnsan böyle aşama aşama, Ana karna geliyor, jenin ötüş oluyor orada. Ana karnda insan şey en şeyen, şeyen yani aşam aşama olgunlaşıyor. İnsan şekline geliyor. Yani bir damla sperm, ana karnında hücre, bölüm öncesi bölüne bölüne çoğala çoğala olgunlara gelişiyor, insan şekline gelişiyor. Sonra insan dünyaya gelince küçük bebekşik diye gelen insan gözleri kapalı, nasıl kulağı diyor? Bunu akar, kusar, altına eşer. İyi ağlaması ne bilir? Başı bilemez böyle. Ağlamasa işi zor. Ağladı mı? Ne anlamına geliyor? Benim bir derdim var ilgilen benim anlamına geliyor. Ağladım çocuk böylece. Ya altıra altı yanmıştır, susamıştır, bir uyuşmuştur. Şimdi bir derdi vardır, ağlaması. Sonra hiç ana etkisi olmadan çürük yavaş yavaş büyür. Büyüme de çok dengeli, düzenli büyüme. dengel düzenli. Mesela gözle yalnız büyürse, kocaman göz olsa olmaz. Elin biri büyük diğeri küçük kalsa yine olmaz böyle. İç organları, dış organları gayet bir muntazam denge düzenli bir büyüme. E bundan buna da boy değil mi? Sıra insanın rızkı da var, rızık. Rızkı için bir de ne gerekiyor? Sindirim sistemi gerekiyor. Bu Her canlı arabus sistemi bunları sindiriyor, karına dönüştürüyor, beden büyüyor, bir de insanın ruhsal olgun, ruh olgunluğu var. İnsan genelde gaflettedir insanlar. Ama ruh uyanımı, ruh manevi zevk tatmaya başladı mı, ruh hiç insan olgunluğu burada başlar böyle. Kul Allah yönelir. Çünkü ruh yani Allah ister. Yani beden, nefis Dünyaya bakar o. Daha yaşama. Daha lüks yaşama. Daha konforlu yaşama. Yeme içme. Hep nefis beden bunları iste, bunlar düşünür. Ölümü unutur. Ruh, bunlarla istemez bunları. Efe. Ne diyor? Bana seni gerek, seni diyor. Sen Bana seni gerek, seni böyle. Bana sen gereksin diyor. Şu ancak Allah'a tatmin olmalı. İşte bir insan önce iman eder, Rabb'i Allah eder, sonra kişi istikrame doğru olursa ruh olgunlaşmaya başlar. Olgunlaştı mı, gönül Mevla'ya yöneldi mi, gönül cennetten olur gönül. Böyle. Huzuru bulur, nurlanır o gönül, genişler, sabırlı olur, her şeyi dünyada düzelir kişinin Ölünce mezarın cennete başlı dönüşecekler İşte insan doğası yapısı bu derler. Her insanın doğası yapısı budur belleye. Yani İslam bir yaşantı. Allah iman cennet O bir Rabbimdir diye yaratan o, yöneten o. Nersen mevlamdır belleye. Olur diye istikamet. İslami yaşantı. Bir insan bunun dışına çıkarsa bu neye benzer? Abi, hayvanın doğası dışı benzer. Hayvanın. Mesela bir balık düşünün ki tatusu balığı. Bunu bırakın denize dengesi bozulur. Bunlarına girer. Her hayvanın bir yaşama doğası vardır. Ördek yumurtanın çıkar. Kümeste yumurtadan çıkar ama onu küme tatmin etmez ördek yavrusunu. Hatta bahçe çıkar, Yine tatlı olmaz. Ne ister o? Su, su ister. Ben. Batak dere ister eder. Ördeğin doğası budur böyle. Ördek yavrusu suya daldı mı? Oh, onun doğası bu. Kuş kuş doğası budur böyle. İnsanın doğası Allah'ıma geleceği, tanıma, ona kuluk etme. Gün Allah'a dönülmesidir. Aksi işte bunalım, buradan gönül. Bunalım böyle. Yani günümüzde huzursuzluk, bunalım, darlık, sıkıntı, huzursuz böyle, böyle Bir gün günüyle konuşuyorum da, şöyle diyor, her şeyim var dedi böyle, her şeyim var, ama bir şeyim yok, huzur dedi. Huzur böyle. Huzur böyle. Bunu gönül veriyor, gönül veriyor. Huzuru böyle, böyle. Gönül rahatlar böyle. Sakinleşir böyle. Allah yönelir, kendi namaza verir, Allah yoluna hizmetine verir, kendisi verir, tatları bunlardan. İstikamet. İstikamet iki oluyor, Biri inançta istikamet, deri de amelde, uygulamada istikamet. Gınaşte istikamet yani doğru nedir? Önce tevhid akidesi, inancı tevhid. Tevhid kelimesi Arapça mastardır. Tevhid babından fiili vahdiyye hadideye gelir. Yani Allah Teâlâ Celle, Celle, Celle birleme. Allah birdir. Kim şey Allah'a eş ortak koşmama. Putlaştırmama. İnsanlar da putlaştırmayan insanları da böyle. Mülk Allah'ındır. o vahat O'nundur. O'nun mülkünde O'nun aca dilediği olur. Tam egemeli hakimet Mevlamız'ın. Haçta, yerde gökte eğer bir zerre başıboş olsa alem denge bozulur. Yani bir çekim gücünde bir denge bozulur çekim gücünde. Güneşin çekimi azalsaydı biraz dünya uzaklaşır ondan. Çekemez dünyayı. Dünya da onda gitti. Yani bir çekim gücündeki dengesizlik, ufak bir hareketsizlik dengesizlik hemen kıyamet kopar gider muhtemelen. İşte önce inançta istikamet Allah birdir. Onun ortağı şeriki dengi yoktur. Mülk O'nundur. O onun mülkünde ancak O'nun egemenliği olur, hakimeti olur. Bu da Ehlüsü'ne inancı deniyor buna. Ehlüsü'ne inancı. Kısaca buna deniyor, sünni deniyor. Sünni inancı. Ehlüsü'nden böyle. Allah'ın varlığı, birliği, mülk onundur. Böyle. Bu, inançtan biri de en başta sahabelerin meselesi. Sahabelerin meselesi. Tabi eskiden beri çok böyle sabıklı kadar çıkmış meydana hariciler, şunlar, bunlar, muhtizeli çıkmışlar. Bunların biri de şia denen sahabe karşı olanlar böyle. E, ne yapıyorlar bunlar? Sahabeden birisini aşırı seviyorlar. Onu büyütüyorlar. büyütüyorlar. Haşa ona peygamber üstüne çıkarıyorlar. Diğer sahabe düşme oluyorlar. Hasaliye mesela. Ali. Hazreti Salih'i tabi seviyoruz. Rahan Hazretleri'ni. Amrisa'yı oğlu. İlk Müslümanlardan beri. Dört Müslüman, ilk Müslüman biri bu. Aşkı 25'lerden kendisi. Biz onu seviyoruz. Ama bir sahabeyi severken diğerlerini sevmemek, düşmanlık olmak, sapık olmuş olmak. Ne diyorlar bunlara haşa böylece? Efendim işte, Halifelik onun hakkıydı peygamberden sonra. Hakkıydı diyorlar böyle. Hazreti Bekir'e kızıyorlar. Seviyorlar. Hakkı artıyor Hazreti pekire. Neden? Onun hakkından gasp etti diyorlar böyle. Hazreti pekire kızıyorlar. Seviyorlar, sayıyorlar. Hatta abil muhteremler, kepeklere uçturuyorlar bunlar. Ebu bükü istiyorlar kepeklere. Hakkı böyle. Niye? Hazreti pekire kızıyor. Hazreti pekire kızıyorlar muhteremle. Bir yandan hastalığı büyütüyorlar böyle. Çok büyütüyorlar böyle. Şey Haş ilahlaştırıyorlar kendisine böylece. İnsansa güç büyüyorlar. Peki ama hastalığı öyle bir şey olsaydı hakkını alamaz mıydı o? Ki uğraşmadı mı? Böyle ya. Bir de günümüzde muhteremler Ehlistan dışında olan inanç açısından Hristiyanlar aramızdaki mesafe mi? Hristiyanlarla. Çünkü bir insan kime benzerse o da onladandır. Adı şerifi gereği. Hristiyanlık aramızda mesaf kalma gerekiyor. Biri, yılbaşı çılgınlığı var biliyorsunuz. Aralık'ın son günün gecesi yılbaşı çılgınlığı. Ne yazık ki ülkemize de bu çok yaygınlaştı. Çok yaygınlaştı. Yılbaşı çılgınlığı, Noel yortusu, Paskali yurtusu gibi bir şeyler. Paskali pek olmuyordu ülkemizde. Noel Baba ile yılbaşı çılgındı. Ülkemizde. Yagınlaştı. E, bir insan bunları yaparsa Allah korusun, İslam'dan çıkar Muhtemelen Allah korusun. Bak. Çok sakınma gerekiyor bunlardan. Bir de Hristiyan'ın simgesi vardır. Haç ve çerent. Ondan kaçınmak için haç böyle. Benim şahı aklını vermiyor Hristiyan bu işle muhtemelenimden. Onu inan cına göre Hristiyan Aleyhisselam er güya diyorum bak. Gerçekten bu şekilde. Hristiyan cına göre Hristiyan Aleyhisselam er güya haşa gerilmiş Haç. Yani bir direk koyuluyor. Bize bir çabuk bir ağaç. İki el oraya çivileniyor, bağlanıyor. Ölüme terk ediliyor bu şekilde. Kristenin göre, güzel Yahudiler, İsa Resmî Haşa gördüler, haçta öldü diye, bu haçı kutsallaştırıyorlar. Onu buna takıyorlar, mezar baş, taş, başına koyuyorlar, kutsallaşıyorlar. Bu insanlar değil mi? Mantıkmışlar be ya. ya. İsa Resmî haçı gördüler, sonra canatıсы o haçı? Papazlarında, papalarında, hepsinin boynunda haç. Haç çıkarma. Böyle. Haç çıkarma. Mezor başında haçlar bu şekilde böyle. Bir de kelelik bu. Kelerlik o da haç. Bilimli haç böyle. Etrafında kolon bir telden bir daire yapılıyor. çek böyle diziliyor böylece. Ama haç bu da muhtemelen. Böyle. Haç böylece. E günümüzde bakıyorsun ki Can-ı başına haç getirmiştir. Çelek adı altında bu da haçtır. Puttur muhtemelen bu da. Puttur bu şekilde böylece. Bir de günümüzde Hristiyanı yayan misyoner teşkilatı muhtemelen der. Yani sahte İncil'ler pazarlanıyor. Kendi kilisele bomboş Hristiyanları. De. Yani kilisele bomboş Hristiyan alemi ateşli olmuş Tek Hristiyan isim var kendilerinde, bir cenazelerinde, doğumlarında, işte nikahlarında o zaman kılıs hatırladılar bunlar, kendi afetisi kendileri, ne ayıp İslam dünyasında evlenmiş tosahtinciğine dağıtma, Hristiyanına davet, insana Hristiyanlaştırma Buna teşkilatları. Bunu kovmaya gerekiyor. Tabi muhtemelen cemaatimiz. Yahudiler. Yahudilerinde çok bayramları var. Mesela Şavva, Tüpür gibi böyle. Bayram çok Yahudilerin bayramları. Yani, Yahudiler, ırkçı millet. İrkçı bir millet. Din, ırkçı din olduğu için onlar buna kendini kutluyorlar. Yani Yahudilerin bir şeye başlayan bir zararlı onu. onlara göre, Yahudilerin e göre, Kral David'in aslında biz Davud Aleyhisselam'a, Davud, onlar David derler. Yahudiler, David derler. O, yine Yahudiler, Davud Aleyhisselam'a, Peygamber demiyorlar bu dönemde. Sümr Aleyhisselam'a. İkisine, onlar gelen kral onlar, Peygamber değil onlara gelip edeceğim. Yani Davud Aleyhisselam, peygamberdir böyle. Yahudiler inancına göre, Kral Davud'in mührü varmış. Mührü. Mührü varmış. İki tane Üçgen. Üst üste, iş işe. Bu birleşince altı köşe altı yıldız oluyor. Altı yıldız oluyor böyle. Altı köşe yıldız oluyor yani böyle. Altı köşe oluyor böyle. Bu da Yahudan'ın de simgesi böyle. Kutla bir sembolü bu Yahudan'ın. Yani İstahlem bayrağında bu var. İstahlem bayrağında böyle. Yani altıgen altı köşeli yıldız. Onlara göre demek ki Kral Davidin gelen yani mührü yolar ve yine ne kadar Yahudim malı varsa, İmaati Yahudim malı varsa, bu da üzerinde bu şimdi var mı Bakın, Bakın böyle bir Yahudim malı ise yani kumaş olsun, gıda olsun, yiyecek olsun, paketli olsun olsun böyle. Yani bir paketin bir şey olsun. Eğer Yahudi İmaati malı ise Mutlaka kutun üzerinde bir kenarında bu altı gen, yani altı köşeli yıldız var Buna kaşıma gerekiyor. Nasıl kaşma gerekiyor bundan? Yani o malları almamak gerekiyor. Yağdım malına ambargo koyamadığı harcara bizim. Yani, Her aldığımız mal ne oluyor? Hücreye dönüşüyor. Uçağa dönüşüyor. gaziye bomba alıyor muhtemelen? Yani bir Müslüman... ...önük olmalı muhtemelen böyle. Önük olmalı Demek ki... ...bunların nedir simgeleri? İsra Bayrağı'nda bu vardır. İsra Bayrağı'nın ortasında böyle, büyükçe... ...altı ki yıldız vardır böyle. Onlara göre demek ki... ...Kıram David'in vührü onlara göre böyle. Vührü bunda vardır her yardım malında, imaret malında mutlaka bu mühür vardır evvel. İki tane üçlük, iç içe, üçlükte aldık ki yıldız oluyor bu. Bu vardır. Materi. Yani bakmalı gerekiyor. Bu varsa onu anlayalım en olarak ki o füzeye uşa dönüşmesin de füzesine bombalamasınlar. Bu dönemler bazı yatayken aklıma geliyor İsa'yla ki tutuklu, mahkum Filistinli din kardeşlerimiz muhtemelerdir. İsrail zindanlarında, kapalı kapılar arkasında ne oldu? bilim denetimsiz böyle şey. Davallı İsrail'i Filistinli din kardeşlerimiz muhtemelerdir. 10 yıl, 20 yıl defa yatanlar var böyle. Oral haber muhtemelerdir. İşkence altına yatanlar böyle. Binlerce böyle. Binlerce böyle. Ana ağlar evde Evliyan çuvşiri Allah, şükrebi olmuştur yatıyorlar müttelimler. Yani bu kadar Orta Doğu'da bir çığın başlırlar işte. Bu suda ne oluyorsa taşın altında ıstal var müttelimlerde. Dibi de ne olmuşsa o ıstal var böylece. Suyda ne oluyorsa altında ıstal var müttelimler böyle. Orta karışsın, sonra birbirine boğuşsunlar, sonra beşin içinde alsın herhalde. Türkiye'de bu durumu getirmek isteriz Türkiye Allah korusun muhterem kardeş. Bir de mevcut siyelerden kaşima girdiği günümüzde mevcut siyeler mevcut siyem. Mevcut siyeler ateş perest. Bunlara tapınık ateş tapıyorlar ateşte tapıyorlar bunlar böyle mevcut Bunların Bunlara özellikle tapınık rabadır adı ateş geli Ateş gede diyorlar. Sadece. Büyük bir oda şeklinde ortası açık baca. Ortada ateş yanar böyle. Ne yapıyor bunlar? Ormana giderler. En düzgün ağaçları keserler böyle. Onları yıkarlar, kuruturlar. Ondan sonra yakarlar. Ne var? Ateş onları yakmayacak ahirette onlara göre. Bunların bir barına var. Nevruz denen Nevruz. Nevruz iki kelime, birleşik kelime. Farsça. Nev yeni anlamına geliyor. Ruz gün demektir. Ruzu şeb, şeb gece, ruz gün demektir. Nevruz yeni gün anlamına geliyor, yeni gün anlamına geliyor. İran halkı, İstanbullu İran halkı, dağınık yaşıyor bunları, kabileler yaşıyor bunda. İran halkı böyle. İlk olarak bir kabile reisi, adı Cemşit. Bu önce kabilesine hakim oldu. Etraf kabile egemini altına oldu derken, bunu topladı, devlet kurdu böyle. İlk olarak devlet irada kurdu. Bunun tahta geçtiği gün. Eski an takvimlere göre Ferverdi ayının birinci günü. verdi ayının birinci günü. Roma takvime göre 20 Mart oluyor muhtemeldir. Oyun geçtiği için, o gün ne yapıyor bunlar? Nevruz yani yeni bir gün diye, başlangıç diye onların bu bayramı. Bir millet niye tapınıyorsa, onların bayramı orada başlar. Müslümanın bayramı Candi başlıyor. Allah kulluk başlıyor muhtemeldir. Bunların bayramları nasıl başlıyor? Ateş gede de başlıyor, başlıyor. Diğer yerlerde ateş yapıyorlar, yani dönümleriz Bu mecusu barımı Nevruz. Günümüzün ne diyor buna, günümüzde eski Türklerin bayramıymış. hayır hayır yalan mutlaka yalan böyle. Şu var, İran devleti büyük devletti, biraz Sassanide döneminde. Süper güçtü. Orta Asya'ya tam hakimdi. Orada Türk boyları da İran'ın kültürün altındaydılar. İran kültürün, dilinin, inancının etkisi altındaydılar Türklerde. Orada o zaman böyle geliyor. Hala devam ediyor muhtemelen. Nebriyat-ı adı altında. Eğer bir şeyin sapıklıksa mutlaka o işin sonu olmaz. Bela, hareket olur. Mesela, Ramazan bayramı, Kur'an bayramı, her cami dolu muhtemelen, Türkiye her cami doluyor. Düşüne taşar böyle. Hatta caddeleri kata taşar camı, trafik ve icabında. Ama bütün Türkiye çapında tek olay olmadığı camilerden muhtemelenler. Neden? Haktır böyle. Haktır, gerçektir, bu gönüllere bakar böyle. Ama nevru saplık olduğu için ve işin işte ateş olunca oluyor. Mutlaka olay çıkar nevruz duvarla o Olay çıkar, vurma, kırma, taş atma, polise saldırma, dövde karşı gelme, şunlar bunlar. Artık zavallı polislere gece nebe beklerler, ellerinden miğferleri, şunlara bunlar kalkanları. O da insanlardır Uykusuz kalıyorlar. Onun tabi sinistemi bozuluyor. onlar kolay mı tabi? Can pazarı bu da. Taş şey yapılıyor. Olaylar çıkar. Neden işin baş tapu muhterem Yani günümüzde bunları bize yuturlu bir şekilde e, Türklerin var mı diye. Birden müşriklerden kaşınma gerek. Müşrikler. Müşrik isim faildir Eşteki müşrik üfünden gelir. Allah'a eş ortak oş anlamına gerek Dua Doğru başlamıştır bu bazı belli kişiler Nuh Kuvami zamanında hani kişiler, akıllar, şunlar, bunlar sivrilen kişiler bunlar ölünce bunların hatırasına, anısına bunların heykeli yapmışlar, dikmişler bazı yerlere. Tabi zamanla sonra gelen nesiller bunlara ilah yaşağı belediye, Rab diye tapma başlamışlar bunlara belediye. Demek ki bazı kişilerin bir toplumda sivrilen kişilerin ansi heykeller mi denirdiler? Genelde her müşsi toplumlara kabiliyeler ne yapmışlar? Mutlaka birin belli günü barem takipmişler bunu, belli günleri. İşte barem günlerinde giderler bu heykellerin başına, törende, baremde, saygı duruşunda sende adına. Bu bir taprumadır. Kutfere çıksın muhtemelen. Dinden çıkarınca Allah'a korusun muhterim. Bir de amelde istikamet şimdi. Oraya gelir inşallah. Şey amelde istikamet. Yani İslam yaşantı uygulanmada istikamet. Doğruluk. doğru Doğruluk olmalı. Din aslını korumak için ne gerekiyor? Kur'an'a, sürete sıkı sarılmak gerekiyor. Aksa din aslı kaybolur bir de muhtemelen. Ne de bunlar? Farzlar, bahçede, sünnetler, müstahatlar bunlar. Böyle. Salma gerekir bunlara. Sonradan çıkan uydurmalar, dine sokulan ama. Mesela icat edilir mi? Bir araba. Bu bizi kendinim mesela. Bu teknolojidir, uçaktır. Biz da iş yapalım. Fakat dine sokulan dinde olmadığı halde, yani kitapta yok, Kur'an'da yok, sünneti yok, dinde olmadığı halde sonra dine sokulan ama sanki din bir şey gibi gösterilen uydurmalara bidat deniyor. Derler. Her bidat dalay ettir. Her bidat bir sünnete götürür. Her bidat bir sünnete götürür. Hadise bu Aleyhisselam adet halat. Halat deri kalır, ırgan. Halat, buyuruyor Aleyhisselam adet peygamberi buyuruyor. halat, lif lif sökülerek kopar. Koca halat ki bilek kalın halat bile kopmazsa alandır böyle. Hatta gemilere bağlı alır. Halatlarla böylece. Bu ne yapar? Aşlına aşlına ve lif lif böyle kopa kopa kopa kopa da ki de bu şekilde böylece. Din de bir pek önemli. Din de kopa kopa dinelden gider Yani din sünnetler böyle kopa kopa gider. Her biradat bir sene götürüyor. Her biradat nasıl götürüyor muhtimler? Örnek verelim bakınız. Yani çok, çoğun fakat değiliz bile vereceğim. Camiye girdiğimiz zaman ne yapma gerekiyor? Eğer vakit girmişse, biz camiye girdik. Ezan okundur, bitiyor. Camiye girdik. Hemen vaktinin sünnetiyse onu kılarız. Yok vakit daha gelmemişse, mekrut vakit değilse, iki rekat meşşit namazı kılınır. Bu sünev budur bu şekilde. Mesela akşam bir cami insan bunu kılmaz. Mekrut vakit değil Ama ben mesela ikinden yatsı önce camiye erken gitmiş... Ezan okunma vakit daha girmemiş daha. İki derekat meşgit namazı. Adı teyreti meşgittir. iki namaz oturur böylece. Şey. Camiye girdik. Ezan bitmek üzere. Kişi oturmaz. Hayata bekler, Hayata bekler. Ezan bitti mi hemen muhafif suyretini kılar. Suyretini bulur. Böyle. Şimdi ne oluyor? Camiye giriyor. Ezan da bitiyor. İşte ne görüyor? Oturuyor ama. Ama durmuyor. Neye durmuyor? Allah'ın salatı diye bağırsın biri. Kim, kim olsun olsun böyle. Şunu bağırsın, Allah'ın size esin Yani gerçekten Türk ülkemizde, Türkiye ülkemizde böyle. Yani gülü bir şey bu şekilde böyle. böyle. Yani saçma bir şey bu şekilde böyle. Bunu kim koymuş bu şekilde bunu? Farz kalkılır? Kavmet enir böyle. Bu sünnettir bir farz amazına böyle. Ne zaman kalkılır? Efendinin der, hayna sala ama kalkıyor böyle. Ama cüneye gelince kişi önce gibi oturuyorsa bile ezan bitti mi ne yapar, kalkar, seni kılar böylece. Bak böylece? Bakınca imam bile oturur, herkes bakıyor buna böylece. Bazen olur ya Allah sadece işte bir bir bulmaz da böylece. Belki de bakarlar bu şeyi, Kalkan mı korkun kalkmaya böylece. Öldüre patlıyor böyle oradan biri kim olabilir bu biri? Allah Azze ve Celle dedi mi? Bu, mütevelli. Çürük olsun bu şeyler böyle böyle. Bu ne biraz mütevelli bu şeyler mi? Biraz bu şeyler. Süneti ama ya böyle. Bilip koptu bak değil mi? Dine bilip kopuyor bu şeyler böyle böyle. Yani köklü biraz bu Allah'a koysun mütevelli Cuma günleri işlenen biraz mütevelli. Peygamber Aleyhisselam'a dedi re. Tabi o dönemde saat yok. Ee, Peygamber Aleyhisselam Hazreti ne zaman cuma peygamberi şimdi evde kalıyor her namazı şimdi eli kalardı. Evi yakındı. Peygamber Aleyhisselam Hazreti Cuma'ya gelince hemen mihraba çıkardı. Mihraba çıkınca o meşhur ezzin mihraba beş azetir. Allah'ın razı olsun. Sen Şam'da türbesi mübarek ve hayatı evale. Yani geçeçen Farklı bir sahabe bile Habeşi'ye böyle. Habeşi'yi bile yani böyle. Farklı bir sahabe böyle. Eriçile. Yani Mekke'de Allah için çok çile çeken, köleydi çünkü böyle. Köle olduğu için kimsesi yok, arkası yok böylece. O kadar dövüldü, sövüldü, kumlara gömüldü, taşlar üzerine yuvarlandı, bir bağlı boyunlar köyü verildi, koşullar, yere düştü, bayıldı muhteremler. Ama neydi? Allah bir, Allah bir, Allah bir. Baygın bir alev var. Medine gelindi, ezanı o oku ilk odada okudu. Ezanı okudu Peygamber Ali sadece Cuma günü hutbe açtı mı? Hazir Aşeşi meclisin kapısında ezan okurdu belirce. Kohtu belirce. Bir şey olmalar düşün olanlar, derken belirce. Kişinin günümüzde ne yapılıyor? Saviş devleti ayet-i kerimesi var. İnna Allah'ın mülattı zaten bu okunuyor ebelleşe. Onu okunmamın bir taktığı bu şey ebelle. Onu savişe getirilmez ki o anda. İmam binmeli çıkıyor o anda ebelle. Diğer okunur ebelleşe bu da. Bir de, tabii az öne göreceğim, bir de çok daha sayısız, bir de ve çok tehlikeli bir de 20 Nisan, Doğum kutlamaktı da ya, kutlu doğum muhtasız bir şey demeyim, uydurulardı bir uyduruk bir şey arabeliceye. 20 Nisan Yani çok kırık bir adet şeyiye muhtemeldir. Peygamberin doğumu konukları bir Peygamberin. Peygamber bende. Bir ayının 11-12 bağlayan gece, hen doğum bende. İslam ayları bunlardır arabeliceye. Nedir Nisan ayı? Roma'nın Romanı gelen ay. Yani Hristiyan dünyada kullandığı aylar bulunan bir bir peygamberi, peygamberimizin doğumunu İslam'ın takmine göre değil de Hristiyan takmine göre 20 Nisan kutlama hafta seyreden bu şekilde. Denemler. Az saatten beri yani bin küsür seyreden beri hep önde kutlanıyor bu. Yine şu anda dünyanın her tarafında, yani Türkiye hariç, dünyanın her yerinde, İslam ülkelerinde, İslam ülkelerinde, yine Rebiyer'in ayında kutlanıyor muhtemelen. Tek Türkiye'de ne oldu? Yani 28 Şubat'ın kovideye bir baskı, damga derler. yazık ki Diyanet'te, mühittilikte bu işte gafiller muhtemelen derler. Gafiller. doğum gerisinde hiçbir şey okumayanlar, yani daha açık konuşayım, yani parametlik okumayanlar bir yere, ama Kutum Havası deyince, bu derne, Diyanet artık kanıtlarını geliyor, açıyor, mültülükler, şaşalı, canlılar, şunlar, bunlar, konferanslar, artık şunlar, bunlar, hatıfları okunuyor, şunlar, bunlar okunuyor. Hemen bu kadar şey okunuyor. Ama ne oluyor? Hati Şerif o, takıyorum. Hati Şerif, emirna, hazıdan maalese minhü. Bir insan dinde olmayan bir dine soksa Föyülü reddün o reddedilir merdüttür, kişinin kafası atığı bu. Yani bir insan sünneti çiğneyip terk edip, fazla terk edilir kişi eğer olan bir şeyi yaparsa ibadette olsa Allah katılır, merdüttür, redd olunur, kabul edilmez mutlaka Şimdi gelelim inşallah ayet-i kerimenin devamına inşallah gelelim. Demek ki bir kim ayet-i kerim başında bir kimse Rabbim Allah der Celle Cale'ye. Rabbim Allah. Benim yaratanım odur. Sümme stakamı ondan sonra bak bu da sümme geliyor. Ondan sonra. Önce iman sonra amel. Uygulamak. Uğud harbinin en kritik anında bu Harbi'nin kritik anında yani müşriklerin üstün geldiği bir anda belli. Peki Ali Şam böyle en tehlikeli bir anında bir Yahudi geldi. Yahudi. Medine'de bulunan bir Yahudi. Bu Yahudi ki diğer Yahudilere bakın diyor bu Muhammed diyor son peygamberdir Ali Şam Yani terörde bildirilen. Arzan Peygamberi budur Peygamber diyor. Mekke'de doğdu, Medine'ye geldi, babası isim Abdullah, annesi Amin'e Musa Peygamberdir. Bunu iman edelim burada diye yazardı diyor bana. Hayır, biz dilim değişmiyor diyorlar bence. Bak bugün diyor, Cuma günü, umsavhar oldu. Peygamber Cuma gün namaza çıktı Medine'den, Uğurday geçirdi, Cuma günü savaş oldu. Orada. Dedi ki, bak bugün dedi, o peygamber dedi esabına beraber Uta savaşıyor. bu peygamberdir. Onun adına vaciptir dedi. etti ama yardım edelim. Olmaz bugün Cuma dediler. Bugün bir şey yapmayız. Ama onun dine bu kaldırılmış bu ne olmuş onun tabi dinemediler. Bu kendi kalktı gelim ota yerlerde. da geldi bak Yahudi böyle geldi. Bak dedi ki savaşında. En kritik anlar işe girmişler. Tabii kılıç savaşa, kama karşı böyle. El kol kafa gidiyor mu ter? Ok fatuvi böyle. Pegamserde etrafın oklayıcı peygamberimize. düşmüş saldırıyorlar. Karşın yarışıyor Allah, ya Muhammed. Hemen savaşa gireyim mi? Önce iman edeyim? Yani iman etme vakit yok anda. Onun sırası mı şimdi? Öyle bir derece durum böyle. Böyle kritik bir durum, tehlikeli bir durumda. Karşın var ya Muhammed. Hemen savaşa gireyim mi? İmam edeyim. Peygamberimiz muhtemelen edebileceğine buyurdu. Önce iman et ki cihadın Allah cihadı olsun siyahını alacaksın. Yoksa cihada girse ölürse bir şey yok. Şehit olmuyor böyle. Hemen peygamberimizin telkin vardı. getirip bu muhtemelen iman etti. Dedi ki, Ya Allah eğer ben burada şehit olursam öyle benim çocukluğum yok. Bütün mam dedi. Cihada harcayayım benim. Ve cihada girdi. Orada şehit olmuştu. Yani Hiç namaz kılmadan yani ama bize fazla mı namaza kesen böyle. Oruç tutmadı. Oruç fazla olmadı ama olmadı. Ama Uşehir'e katıldığı kendisi böyle şey. Demek ki her işin başı, önce mutlaka iman gerekiyor. İman böyle. Tetralim Teteriz Aleyhi -Melaiketi. Şimdi bir insan dünyada böyle yaşarsa Allah inandı. Rabbim dedi. Ona bir şey eş orta koşmadı. Onun egimini kabul etti. Sonra ilahi emir üzerine istikameti tuttu böyle. Yaşıyor böyle şey. Bunun üzerine mete girecekler. Ne zaman? Üç halde. Ölüm halinde. Artı hayatı ümidi bitti. Gözünden perde kaldırıldı. O alem artık görmeye başladı. Ağır hastanın gözüne bakılır muhtemelenler. Eğer gözüne bir mattaşma varsa, gözün parlatıya gitmişse, eceli yakın der. Ne kadar ağır da olsa, eğer gözün daha parlatıya devam ediyorsa, henüz ölmez. Hülmanın da Gözün nuru gider, gün nuru vardır böyle. Göz matlaşır, parası gider böylece. O zaman kişi ne yapar? O ağır hasta, ölüm adı kişi, artık dünyayı seçemez. böyle seçememez böyle. Biri gelir mesela, aklı başlar, şimdi tanıdın mı? Sesinden tanımak, göremez falan böyle. Ama o alemi, öbür alemi artık, gelmeye başlar artık. Onlar gelmeye başlar. Üzerine meyette geliyor ölüm anında. İkincisi kabre girdiği zaman. Üçüncüsü kabirden kalkarken gelmedi. Ne diyor ya bunlara? Ellat kafu velat hazenü diyor olara böyle. Ellat sakın ha korkma. Ölüm anında artık kişi aklı başında anladığı ölecek artık. Hayatı Kişi i̇şte gözlerinden getiriyor anda. O kişi herkese böyle. Hayatını kendi kendine böyle. Bir yaşam muhasebesi olduğu anda kısa bir anda böylece. O kişi gözlerinden böylece eyvah! Şu kişi için bir ah böyle. Pişmanlık böyle. Eyvah böyle. Gençlik en enerjik dönemi boşa geçmiş. Orta yaşlı dünyaya dalmış, paraya dalmış, mağa dalmış, yükse dalmış, konfora dalmış, kafede dalmış. İslam'ın tabi yaşayamamış, dünyanın elinde bir şey kalmıyor ama Allah'ın haberi Artık her şey sıfırlıyor, işmanlık içerisinde. Ama Allah'a emanet miyse, müstakimse böyle. İyidine sıratı ve müstakim diyordu, onun için doğruyu Allah'a talip. Kırı defa, müstakimse, meleke geliyorlar. İki kısım melek vardır. Biri azap meleği, diğeri rahmet meleği vardır. Günahçınlara azap melekleri gelir, korkul gelirler böyle. Bunlar da rahmet gelir. Rahmet melekleri gayet güzel böyle, yakışıklı, nurlu, sevimli, sevinçli, sempatik. gibi Bir grup melek gelirler. Ne diyorlar? Ella te elle aslında en lahdir. Bunun sakınlama iddiam ediliyor. Yapıştırıcı şey oluyor burada. Diyor ki bunlara sakın kork, ölümden korkmayan korkma. Sen, ben korkmasam böyle. Veyla hatta seni arkadan kanı üzülme. Yapamadın, üzülme yapamadın, üzülme böylece. Yani sen yaptın. Ve bir çoğu bir cennet ve cennette sevin, müjdelen, neşelen, sevin diyorlar. Yani sen cennetini sevindin, müjdelen, müjdelen, muhterem. Böyle manunda ben neşe. Şimdi halk arasında yalnız bir inanç var muhteremler. Yani bir kişi bir yere bağlanmasa o kişi yalnız kalıyor ödülürken kabirde. Kimse yardım etmiyor ona böyle. Bak, ayet bu inanç ters muhtemelen. Ters muhtemelen. Bu helam İki şartlar var. İman, istikamet. Bir istikamet hiç sapmadan, İslam'ı yaşama. Taahhüt vermeden böyle. Yılbaşına karışmadan, Noel'e karışmadan... Ateş, persteğe, karışmadan, şuna buna karışmadan, harama karışmadan, gözünü, dününü koruyarak, İslam'ı yaşarsa bir kişi, imanlı olarak, Ülüm anında, ayet-i kerime, tetenezzanü, Hatta tetenezzelü, tekeli e, bu abi ki, bir defa değil böyle. Böyle gurur gurur bakım gibi bir defa. Nezdilebilir. Tekelü bağından, tekilin bağına geliyor. Grup mektebine gelip mektebe Geliyorlar. Ne diyor bunlara? Korkma, kork. Ölümden korkmasan, korkmasan diye. Ay ah, yapamadım, üzülme. Yaptın sen mebelle. Ve hem şu cennet ne? Cennete şey sevin. Elleti, künüm tü adun. Sıvad onun cennet var cennet. Allah vaate cennet. O cennetine gireceksin, senin cennetsin sen. Sakın hiç korkma, hüzün duyma, telaşla kapınma, şok olma. Ölüm anı en zor an Ölüm anı mıdır. Kişi o ana geldiği zaman, derler burun buruna böyle, kişi o ölüm anına geldiği anda, öleceğini bildiği anda, o anda, bildiği anda, anda, artık tıp durduğu her şey bitti. Artık öreceği kişi biliyor. Herkes onda bir pişmanlık buluyor. Bir de gözünden perde kalkıyor Gözünden perde kalkıyor. Kendini görüyor Kendini görüyor Nasıl görüyor kendisini? Allah kadar kötüce kara görüyor o böyle. Gözüne bakıyor. Gönlü kapkara, günahlar dolmuş gönlü böyle. Sana bakıyor. amel defterini görüyor. günah hissap yok. Sağa bakıyor, günahlar dolu. Sonunda ona varacağı yer gösteriliyor. Allah ﷻ kötü cennet görüyor. İçinde pişmanlık, çılgındır böyle. Şok olmak, patlamaktı bu işte böylece. İşten geçiyor. Ama boşa yaşamamışsa, hani gerçekten acıma gerekiyor gafilere. Acıma gerekiyor. Şimdi onların da geçmişine baktığımız zamanlar, o da bir bebekti ana karnızın yere gelen. Altına işeyen, üstüne işleyen, kusan, ağız akan, burnuna akan, pisliği yaşayan böyle bir Bebek oldu, okula gitti, şub derken böylece, genel ortaya çıkarken, Allah korusun din dışı bir sistemi benimsedi, bir ideolojiyi benimsedi, din karşı bir şeyi benimsedi, o tarafa koştu. O tarafa yardım etti. Oranın baratlarını yaptı. Onlara koştu. Evet çevresi oldu. kendi açısından böyle. Bakan mevki oldu belki de. Parası bulu olabilirdi. Ama sonuç hayat bir rüya. Rüya mı? İnsan gönü kaparken asıl üyeli insan böyle. İzâ-ı matun tebehu. Ennâs-ı niyâ uyuyorlar. İzâ mâ tün tebehu ölünce intibah uyanacak böyle. Neye benziyor? Rüyadan uyanmaya mezun eder. Rüya uyanmaya mezun eder. İyi insansa bakar ne oluyor? İyi insan muhteremler iyi de öyle, o da öyle böyle. Ama meleketler geliyorlar, güler yüzlü. Diyor ki siz cehennetli isteniz böyle. Sevinir müjderim böyle. Nahil öksürdüyebilir Ahiret. Biz yıllar melekler sizin dünyada dostunuzduk. Efil Ahiretteyimiz ahirette dost dünya mı çekmelekler? Her insanın kalbinin sağ kapağında bir melek ahmetlerimiz yani. Sol kapağında bir şeytan vardır. Böyle. Şeytan vesise verir, hep böyle kötü şey emedir. Şeytan böyle. Hep kötü şey emreder. Şeytan bunu emreder. Melek de ilham eder. Şeytanın konuşmasına vesile devirir böyle. Sessiz fısıltıdır. Ama insan bunu duyar bu efendim. duyar bu Hele bir insan bir içe kapalık olanlar, duygusu olan insanlar, bunu daha iyi duyarlar bunlar efendim. Şeytan vesile Melek de vardır. O da hep iyiliği ilham eder. Nasıl fark eder bu? Melek Nurdan yaratıldı. Onun ilhamı nurani olur böyle. Gönle böyle hoş gelir, tatlı gelir, sevimli gelir, hafif gelip nurani gelir böyle. Şehit'e ateşi yaratıldı. Sıkıcı olur böyle. Kötü emrede bu şekilde. Bütün mesele gönül aleminde. Akıllı burada devre şey kalıyor muhtemelen? Akıllı devre şey kalıyor burada. Gönül meselesinde, gönül aleminde. Eğer bir insanın gönlü temizse, yani haramda günahdan sakınmışsa, gönül günahlar kararmamışsa, gönül mevla'ya girmişse, o gönül melek uyum sağlar, melek kulağına verir, gönül kulağı, melek uyum sağlar, onu dinler muhtemelen. Allah korusun kötü insansa, Artık Allah Peygamberi tanımayan kişi ise sapık biri ise işi gücü haramsa, onu da gönlü artık kararmıştır. O meleğimiz salyamız melekle. Şeytan ümitsaldar. Hayat da böyle muhtemelen. Hayat da bu şekildedir Mesela idolo sapık bir insan kişi böyle. yani sapık, yaşaması sapık böyle. Her şey sapık kişi bu şekilde. Bu işi camiye gelemez. Bu insan bir Müslümanla arkadaş olamaz böyle. Yani gerçekten uyum sağlayan Müslümanlar. Uyum sağlayan muhtemelen. Onlara gerici yobat görür böyle Müslümanlar İşte ne diyor melekler? Biz sizin dünyanın dostunuzdur. Ölürken bu devam edecek. Veleküm fîhâ mat enfişekûm. Veleküm fîhâ. bak hiç burada. <bırakmadı>. Veleküm <gülüyor> fîhâ. Sizin için vardır fîhâ. Ahirette cennette. Ma öyle şeydir ki teşen enfişekûm çeşteyi en küçüküyor. Nefsinin ne isterse o var cennette. Yani nefsinizce ne istiyorsa nefsini iste istiyor, nefsiniz böyle. Ne istiyorsa böyle. İnsan dünyada hissine kavuşamayan müteemmildir. Kişi mesela gider bir portakal alır. Yeme gelir. Aldam iyidir mi bunlar? Bakar. Ekşi mi, tatlı mı, müşeveler. İyi eve gelir. Taşır, hamanlı yapar. İcavından merdane taşıtır, endişeman taşıtır böyle. Buzdan koyar, soğutur. Efendim, bir keser, istemli değilmiş burada. Kavunu alır, Kokar makara bakar hoşlarına gider, eve gelir, bir keser, taslı tutulmaz Kişi bir eşya alır, Giyisi alır, hazır bir şey alır böyle. Orada bin ve gelip bir gelime bakar, yok, hiçbir dişli şey Ev alır. Ya evi beğenmez, ya komşuyu beğenmez. Eşya evlenir, mutlaka bir kusur bulur. Yani dengi bulmadım der. Demek ki bak muhtemelen hayatta insan bu yaşama kavuşamıyor muhtemelen. Ne var cennette? Vaa, teşdiye elif Nefisin nasıl yaşam istiyorsa o var cennette İşi Eşi var. Tam gönlündeki eşi var ambelde. Açıdan tatmıyor kendisine eşi muhtemelen. Köşkü, sarayı, bütün ağaçları, meyveler, akarsuları, güzellikleri, ruhsal zevkleri, manevi fizleri gönül huzuru, bütün çevresi var herkes iyi insanlar cennette. Cennette her şeyi istediği gibi. Evet, meyve var böyle. Nasıl meyve istiyor? İstediği şekilde, istediği çapta, istediği tatta. Nasıl istiyorsa, ona göre. Benimki mahteddoğun, ve daha ne isterseniz var bu Cennete mutlu Yani cennete demek ki yok yok cennete mutlu emredin. Diyen de şu olmaz bir şey yok. Ne canı istiyor? Uçmak istiyor. İnsan özünüyor bazen kırda mesela bakıyor bir uşuyor böyle. Denize açıp geçiyor karşıya böyle. Sen dur bakın köprü. İsa, gel bakın. Geçip uçsan bende. Ama uçamıyorsun. Cennette uçman, yani uçuyorsun mu ömre? Uşıyorsun mu ömre? Havada, cennette özel araç yok. Uçak değil cennette. İstesen otur yat divanına, diyor da beri uçuyor ömre. İstesen yürü, zaten yaşlıymış cennetteki müftilerin de kilosu sıfır kadar belirince. Sonra dünyada insan iştah olur, alma gücü olur, her inker olur, ama yeme korkar. Neden? Kilo yapıyor, göbek yapıyor. <gülüyor> hele kadınlar, hele kadınlar, ey be, şeyin, biçini bozuyor. Kadın bakıyor, yani o kadar şey, lüks kadın böyle, sosyetik kadın, herim kadarı var, canında iş çekiyor, iştahı da var. Yemin korkuyor ama, aynaya bakıyor, bakıyor. göbenin, göbenin, kalçaya bakıyor böylece, yok, şekli bozulur muhtemelenler. Yani. Kilo oluyor muhtemelen. Bak. Bak. Dünyada insan, kim alamaz Şimdi alabilir, yemez ama böyle şey. Cennette yeme içmek var. Bol, bol, bol. Kilo almak yok mu? Böyle? Hep aynı kilo böyle. Yani aynı görünüm. Zaten kilo yok orada. Için. Yani kilo yer çekimle bağlı. Tenle. Mesela ayda baş, başka ye, ye, kilo. Ayda altta bir. <gülüyor> Dünyadakinden böyle. Daha az yer çekim orada. Cennette yeme içmek var. İçsini kadar, sınırsız. O kadar bol bol bol böyle. Ne istemeyiyorsun böylece? Hiç bunlar mideye gitmiyor muhtemelen böyle. Yani barsa inmiyor de hazır. Barsa inmiyor. Hemen sindirilir, şeffaf. Ay şeffaf. Bu renzli bir gaz şeklinde dışarı hemen çıkıyor böyle. Yani barsa inmiyor. Ne olur barsa inse? böbreğe gidecek, kalın barsa inecek, tuvalet lazım. Tuvalet yok çünkü muhtemelen de. Yani tuvalette bir dert muhtemelen değil mi? Tuvalette böylece. İbet var tuvalette böylece. İnsan tuvalete giriyor. E, hele zamansız geliyor bazen tuvalette. Sıkışıyor insanı böyle. insan işler kişi oluyor böyle. Koş tuvalete Ne bunlar? Yediğin pastarı ekmek, şunlar bunlar işte. Bak ne hale geliyor? Ne hale geliyor böyle. İnsan bir bakıyor. Yani tiskiniyor insan bunlar böylece. Cehennette bu yok muhtemelen böyle. Cehennette tükürük yok. Balgam yok, göz yaşi yok, bunu akmıyor cennete yani böyle. Saç da büyümüyor cennete yani böyle. Aynı böyle. Aynı saçlar, tırnak büyümüyor böyle. Tırnak kesmiyor. Elbise doğal. Bir defa veriliyor, tamam. Aradan milyar yıl geçiyor, aynı elbise, eskimiyor, yıpranmıyor, toz yok cennete yani bu böyle. namaz öyor cennette. Namaz öyor cennete. Namaz tige ayak veriş Cehennemin zaman birimi yok, zaman dilemi yok cennette. Yani yarın, hafta, dün yok, bitti. Hep aynı an. İl bar mevsimi gibi, her taraf aynı cennetin enerji kendisinden, ışık kendisinden. Ağaçlar güneşten almıyor enerjiyi. ışığı almıyor güneş, dönmiyor güneş ışığından. <gülüyor> aynı iklim, zaman dilemi yok. Zaman dilemi yok. Cehennem uykuyor cennet amata. Uyku da yok. Yani kişi yorulmuyor. Dinim ihtiyacı cennette. Uyku yok cennette. E zaman geçiyor mu? O kadar zaman geçiyor ki muhtemelen cennete bile. O kadar tatlı tatlı tatlı bir zaman böyle. Eşinle, arkadaşınla, dostunla, evli ola sohbetlerinde gezmeler, görmeler, görüşmeler. Oturuyorsun binlerce yıl. Oturuyorsun ama dizin uyuşmuyor, cennetler. Yani, Rahmatı yok cennette böyle. çekimi yok. taşıyorsun bedenin yükünü. Ya kişi buradan fazla gideme, beden taşı bakalım yıkını diyor muhterem ya, ayakta zor çekiyor yıkım, <gülüyor> çekilecek diyor muhterem böyle. İşte böyle bir ziyaret muhteremler, düzemin Gafur Rahim, ayet sonu şeye geliyor, Gafur Rahman olan Allah'ın tam bir düzür bunlar, ziyaret bunlar. diyeceğimler, bunlar. edildiler diyeceğim. O akarsuları öyle, akarsuları. Cennette her şey doğal. Nasıl doğal? Mesela süt. Irmak süt, süt akıyor. Millet benim musaffa. Sarpı bal sarı akıyor böyle böyle. Süt. Şerbet akıyor böylece. Dünyada efendim mesela süt ne gerekiyor? Kişi tek bir kenar bir yerde yine kalacak. Yine bakacak. Gezecek, oturtacak, onu sağlayacak. Kan atacak, bir sürü tereşe yapacaklar. Yani. Yok cennete bunlar akıyor böylece. Irmak, su da akıyor böyle. Ali su da akıyor böyle. Bal. Kim akıyor? Arı yapıyor bunları. Arı yapıyor bunları, orada hazır akıyor muhtemelen. Her cennete doğal muhtemelen. Her şey doğal. Ağaça bakmak yok. Çekil su olmak yok. Ağaça bulamak yok. Zaman dilimi yok cennette. En tatlısı cennetin Ne var? sohbetler. Ülema'dan sohbetleri, şeytanın sohbetleri, evliya sohbetleri, sahabe sohbetleri, peygamber sohbetleri, arkadaşların kenardan sohbetleri, ana baba ziyaretleri, herkes bağımsız ama orada. Yani, eğer gülü ererek ölmüşse, o da, o da aynı yaşta, 30 yaşında, e kadar Aynı boyda böyle. Aynı güzellikte. Mesela dede, Torun torunun torunu deden dedesi hep aynı yaşta. Aynı ya, aynı boyda, aynı kiloda herkes böyle. Bugün bakıyor tanışıyor orada. İşte ben sen dedenin dedesiyim. Şunu şu bu şekilde böyle diye. Ben adam anıştıran, beni de adam anıştıranım. Evlenmiştim, torun torunun torunun torunu böyle. Teknik ayrım falan böyle. Böyle ziyaretlere gezmeler, at böyle sırf ot top böyle. Endişe yok böyle. Yarınlar diye düşünmemişi şey yok. Kötü insan yok. Yılan yok, akrepler, mülkü yok, toz yok cennet. Ki bir, bir şey böyle. kötü bir şey yok böyle. Kötü söz şey yok cennette. Herkes iyi cennette, herkes temiz orada. Devlet yok. Ama savaş yok muhtememlerle. Hiç daha muhteremler. yani dünya hayatı hep çalkantılı geçmişti dünya. Hep gelmemişti. Çalkantılı dünyada yani belli Dalgalı böyle, fırtınalı. Hem de gelmiş böylece. Savaşlar, iç savaşlar, dış savaşlar, kargaşalar, şunlar, bunlar komşu komşu, kardeş kardeşe, akıllar arkadaşa, iş yerinde, güç yerinde, artık böyle devamlı bir petrol savaşı, memni savaşı, altın savaşı, para savaşı böyle hele gidiyor dünya savaşı. Sonra miras taksimi savaşı. zamanlık işler, koşmuşlar, zamanlık işler. Öyle insan bir gün muhtemelen böyle. Yerini yani şu an aklıma gelin kendisi. Allah'ım et Çok koştu muhtemelen böyle. Çok koştu böyle, böyle. Artık namaz kılardı ama cemaat yetişemedi cemaatle böyle. İkinci yılan geçişti böyle, koşarak böyle. O kadar dünya koştu, çok koştu. Mal edindi böyle. Birden öldü böyle. Öldü. Arkadan çocuklar mıhtemelen, görsün nasıl böyle, kavga, dövüş, mahkeme, karakola gittiler, şunlar, bunlar oldular böylece o kadar felaket olmuştu. Böyle. Dünya için muhtemelen inşallah. Hepimizde de bu sal-ı müstakiyemin yaşamayı yaitan Fatiha.